Benmişler. Bunların hepsine düşman olunmuş dedik, medreseler yıkılmış dedik. Gittik sahibi köylerinin köyüne, cami duruyor, medreseyi yıkmış. Ya adam, medrese dursun da sen başka bir işle kullan, ilkokul yap. Hiç olmaz. E yani, taştan topraktan ne istiyorsun? Ne kadar... Ama bunda sizin de kusurunuz var. Yani sizin değil de babanızın kusuru var, bilmem kimin kusuru var. Niye? Böyle yapmayın demesi lazım. Tüm münevverlerin kusuru var. Ya kültürümüz mahvoluyor demesi lazımdır. Bu bizim kültürümüz demesi lazımdır. Efendim, dili bizden yabancı kelimeler atacağız. Ne yabancı kelimesi ya? Seninle kullandığın kelimeleri Arap o kullanmıyor ki. Senin dedenin dili. Osmanlıcasını da seveceksin, Ağdalı kelimesini de seveceksin, hepsini seveceksin deden. Tarihin senin, mazin. Levhayı da seveceksin, Camiyi de seveceksin, çeşmeyi de seveceksin, medreseyi de seveceksin. Efendim ebruyu da seveceksin, Çin'i de seveceksin. Mazin, kültürün senin. İşte böyle müesseseleri tahrip etmişler. Şimdi ahlaklı öğreten bir müessese biliyor musunuz siz? Stenografi öğretiyorlar. Bilgisayar öğretiyorlar. Efendim radyo tamir şeyi öğretiyorlar. Bilmem dershaneler var, şunlar var, bunlar var. Ahlak öğreten bir müessese olan Var mı? Yok. E, ahlak öğretilmeden din millet yükselir mi, ahlaksız bir millet yükselemez. Ya bari yıktın yerine yenisini yap. Tarikat, düşman. Kisincir Amerika'dan geliyor da tekkeyi açınca kimsenin Dız. demeye hakkı olmuyor. Kisincir'e bir şey diyemiyorlar. Biz açmaya kalsaydık, bak şey Efendi tekke açıyor diyor, kıyamet bir İbercik acıda. Kisincir geliyor Yahudi. Amerikalı. Efendim o zaman bakanlar da gidiyor. Herkes gidiyor. O zaman şey yapıyor. Kisincir tekkenin açılışına geliyor. Tekke üzerine konuşmalar yapılıyor orada. Efendim. Ama bir İslam devletleri toplantısına bizim temsilcimiz Kur'an okunduktan sonra gidiyor. Layıklıya aykırı diye. Yazıklar olsun be senin kafan hiç yok yani. Sen hiç minever değilsin. Ya o kadar devleti çağırmışsın. Kürtüm Sarayı'nda toplantı yapıyorsun Kur'an'da da hazır oldun. Ne olacak ya? Babası din adamı. Oraya gelmeyen adam. Laiklik elden gidecek diye korkuyor. Laiklik elden gidecek diye eski şu cumhurlardan bir tanesi babasının cenaze namazını kılmamış adam zelini. İsim söylemiyorum. Birisi de babası gene din adamı Kur'an okunduktan sonra toplantıya gelmiş. Korkuyor. Ya sen paşasın be. Yani hiç mi yüreğin yok? Kuş kadar da yüreğin yok mu? Kur'an okunurken bir şey yap. bak çiller nasıl başını örtüyor Kudüs'e gittiği zaman iki rekat Mescid-i namaz kılmış, iki rekat mescid Aksa'da namaz kılmış. Kadın kadar olmadı mı senin yüreğine? Evet, muhterem kardeşlerim, insan aklını başına toplarsa topla, toplamazsa şeytanın maskarası olur, eler rezil hüsva olur. Aklımızı başımıza toplayacağız. Şahsiyet sahibi olacağız. Dünya üzerinde bizim kadar kültürü yüksek, bizim kadar din temiz, başka bir millet yok. En yüksek milletiz. Kıymetimizi bilelim. Ya. Allah bize vermiş bu payeyi. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Peygamber Efendimiz'e en yakın olacak, en yakınına oturacak kimse, kimlermiş? Ahlakı en güzel olanlarmış. Ya bizim, bizim bugün okuduklarımız yeter bize ya. Üç şeyi öğrendik. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer, Allah'ın kuluna en yakın olduğu zaman ve Müslümanın kıyamet gününde Resulullah'ın en yakınında olmasının şartı. Yetmez mi bu iş şey Elhamdülillah çok şükür bugünkü bu hadis-i şeriflere, bu derse, bu dinleyenlere, bu söyleyenlere Allah'ın büyük, Allah büyük nimeti bu ya, elhamdülillah. Kul ne zaman Allah'a en yakın oluyormuş? Hangi vaziyette secde halindeyse. O halde secdeyi, namazın niyazı kıymetini bilin, bırakmayın, geçirmeyin. Namazı seramoni olarak, jimnastik idman hareketi gibi kılmaktan kurtarın yakayı paşayı. Biraz namazın zevkine varın. Allah deyince tüyleriniz diken diken olsun. Sübhanallah deyince gözlerinizden yaşlar aksın. Sübhanallah hayranlık kelimesidir. Hayranın sana demek ya. Anlamıyor musun? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel derken ne dediğinin farkında değilsin. Ayıptır değil bu kadar cahil Namazın, niyazın kıymetini bil. Bir, gecenin kıymetini bil ve zikrin kıymetini bil. Sahur vakında kalk da sen de dağlar ile, taşlar ile, kuşlar ile efendim, Allah de. Hepsi Allah diyor çünkü. Niye dağlar ile, taşlar ile Allah diyeyim diyor Yunus Emre? Ve immî şeyîn illâ yusebihû bihamdihî Allah'ı zikretmeyen hiçbir mahluk yok. Hiçbir yaratık yok. Yalnız siz anlayamıyorsunuz tesbihini. Diyor. Allah buyuruyor böyle. Sen taşı taş mı sanıyorsun? Ağacı ağaç mı sanıyorsun? Hissiz mi sanıyorsun? Duygusuz mu sanıyorsun? Evet materyalist mantıkta bize öyle öğretildi ama din, onun da kendine göre bir varlığı, bir şahsiyeti var. Dinimizde böyle söylüyor. Hepsi tesbih ediyor diyor. Dağlar tesbih ediyor, taşlar tesbih ediyor, kuşlar tesbih ediyor, ağaç, yağmur, bulut, ay, güneş, yıldız, dünya hepsi tesbih ediyor. Sen çok akıldasın, sen efendim korkuyorsun, tesbih etmiyorsun, zikretmiyorsun. Böyle akıl mı olur? Allah'ın aklı, verdiği aklı böyle mi kullanır insan? Seher vakitlerinde kalk da, biraz dergah-ı izzete yönel de, allah Teala Hazretlerine yalvar da bu hali senden asın kurtarsın seni. Üçüncüsü, Ahirette Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize yakın olmak istiyorsan, yanına oturmak istiyorsan, intikafine ermek istiyorsan, ahlakını güzelleştir. Ahlak nerede güzelleşir? Tekede güzelleşir. Tekede, teke adabı öğrenir insan. Çok yaşlı köylü kadınlar tanıdım hocamızla muhtelif yerleri gezerken vallahi billahi böyle profesör gibi arif, tatlı dilli, güleç yüzlü insanlar neden? tekke terbiyesi görmüş. Çok profesörler, umvanlı insanlar gördüm dervişin ayağının pabucunun altındaki çamur bile olamaz. İnsan paşa olabilir ama insan olmak zordur. İnsan müdür olabilir, bilmem ne olabilir ama Kâvil insan olmak başka şeydir muhterem kardeşlerim. Onun için ahlakı, ahlakınızı güzelleştirmeye gayret edin. Kötü huylarınızı atmaya çalışın, güzel huyları almaya çalışın ki Resulullah'ın sevdiği ümmet olasınız. Peki, Fatiha-i Şerife, maal besmele. Evet. Üç salavat-ı şerife. Bir elem neşrah leke. Besmele 11 bir esiraası şerif kesmeli ile evet.